Otel odasında arar denini Anladım bittiğini Anladım herkese soyundum soyundum ben Herkese adresini kaybetmiş bir Gitmeyi. Herkese soyundum soyundum ben Herkese adresini kaybetmiş bir sırf Adresini kaybetmiş bir söz Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Güzel bir şarkıyla başladık. Ee, konuğum Nuri Harun Ateş burada. Evet. Ee, bir de Paşa. Evet. Doğru söylüyorum değil mi? Hı hı. Ee, Sezen Aksu'yla geçmişe susmasını söyle düetiyle başladık. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Taze bir şarkı değil mi? Aynen öyle. Bir hafta oldu daha. Hayırlı olsun. Ee, henüz dinleyiciyle buluşalı. Oley. Evet. Yani umarım herkese iyi gelir. Bana çok iyi geldi. Onu söyleyebilirim. E, dinleyenlerin de e, ruhuna dokunursa ne mutlu bize. Bence dokunacaktır. Ben klibi de izledim. Çok beğendim. Nişantaşı <gülüyor> civarlarında mı çekildi acaba? Değil, Nişantaşı, Bankalar Okulu. Caddesi, hmm. ondan sonra Tünel, Tarihi Tünel, ondan sonra Galata Köprüsü, e, Murat Küçük... Çekti. Yönetmemiz Murat Küçük'tü. E, harika bir ekiple çalıştık. E, çok keyifliydi benim için. Murat Küçük ile çalışmak da çok güzeldi. Çok değişik bir adam. İnanılmaz bir hayvan dostu kendisi. Oley. Evet bana gelincik videolarını izlete izlete. Gelinciği var evde. Gerçekten. Bayağı. Evet. Amerika'da insanlar gelincik besliyorlarmış. Özel evcil gelincikler varmış artık. O kadar tatlı ki. Terliğini saklamaya çalışıyordu. Böyle bir tane videosu var. Onların böyle bir hırsızlık giyini varmış içlerinde. Ve evde sürekli bir şeyler kayboluyormuş işte buzdolabının <gülüyor> arkasında gözlüğünü buluyormuş işte terliğini bilmem nerede buluyormuş falan filan Bayağı orada olmasına rağmen hani fark ediyor da hani sahibinin orada olduğunu <gülüyor> Yani sahibi diyorum da ev arkadaşı yani ev arkadaşının orada olduğunu ona rağmen koskoca böyle terliği bayağı buzdolabının arkasına götürmeye çalışıyordu <gülüyor> benim izlediğim videoda Çok aynen. komik bir şey ee, <gülüyor> Peki e, bu program e, yılbaşı öncesine denk düştü Biraz da eğlenelim dedik son zamanlarda bir anket yapılıyor Açık Radyo ile ilgili dinleyiciler görüşlerini bildiriyorlar biraz kahır radyosu olarak çıkmışız <gülüyor> patladık hani artık şey felaket haberleri falan diye ben de arada bir kaçamak yapıp müzik programı yapıyorum o yüzden çok sevindim geldiğinize ne demek ben de çok mutluyum Açık Radyo'yu çok seviyorum yani böyle bir e, radyomuzun olması hep biz dinleyiciler için çok büyük bir şans. Çok sevindim. Gerçekten öyle. E, çok özel şeyler çalıyorsunuz çünkü. Diğer e, radyoların e, çalmadığı şeyleri çalıyorsunuz. Alternatif biraz da. Güzel. Yani ben çaldığınız müziği alternatif demiyorum aslında. Ama evet yani kanal olarak alternatif. Ka evet, evet aynen Hı -hı. öyle. Hı -hı. Diğerleri alternatif olabilir bence ancak. <gülüyor> Güzel bir tanımlamadı. oldu. Aynen. <gülüyor> benim tanımlamamdan da benim iyi. için ana akım çaldığınız şeyler. E, güzelmiş o zaman. Bu <gülüyor> çok mutlu edici bir şey. Yani. E, epeydir böyle bir kafamda sizi tanıdığımdan beri bir şey oluyor mesela milletin kafası karışıyor falan. Kafası karışık Diyorum sonra kontrünör diyorum böyle be, benim için günlük hayatta kullanılır bir şey haline geldi bazen komik bazen kızgınlığımı hani ifade eden o yüzden tanıştırmada çok memnun oldum ben de çok memnun oldum ee, şöyle bir baktım ben ee, hep sizi şan tarafıyla tanıyordum. Hatta bir seferinde sizi bir yabancı grupla dinlemiştik ve baktım iki kişi oradan böyle için için ağlıyor. Çok duygulanmışlardı. Bir operaydı. Darül'an mı Olabilir, olabilir. Çok etkilenmişlerdi. Ee, ve o gün bugün de sizi sorarlar hep. Nerede Sağ acaba olsunlar. diye. <gülüyor> ne yazık ki hala aynı yerdeyim. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Ee, şarkılara devam edeceğiz ama öncesinde şöyle bir baktığımda böyle arkalı önlü iki sayfa bir şey var, tanıtım var, yaptığınız şeyler var dolu dolu. Orada şu dikkatimi çekti. 2002'de böyle bir profesyonel sanat hayatı başlıyor sokak tiyatrosuyla. Sonra 2003'te galiba Neos Kozmos var evet. o bir yurt dışı açılımı oluyor aynen, anladığım aynen, kadarıyla aynen, bir aynen. değişim dönüşüm noktası oluyor ve İsviçre. Ondan sonra da hep böyle bir Kuzey Avrupa ülkeleri var. Bütün Avrupa ve yoğunlukla Kuzey Avrupa. O da güzel. Ee, Danimarka'dan evet, evet. işte Hollanda. Hollanda'yı çok Kuzey Avrupa saymasam da ama sayılıyor. Yani şey Mustafa ve Övül Avkıran Murat Daltaban'la başlıyor aslında. Dot'un kurucusu Murat Daltaban'la. Ben her şeyden vazgeçtiğim bir dönem altı konservatuar değiştirdim ben. E, kontur tenor olduğum için ve müfredatlarda okul müfredatlarında konservatuar müfredatlarında kontur tenor eğitimi olmadığı için sürekli bir hoca arayışı içerisindeydim. Döndüm dolaştım işte hoca buluyorum e, işte en son okulumda Mimar Sinan'da okuyordum o zaman. E, Güzin Hanım'ı buldum Güzin Gürel sevgili Güzingürel profesörüm e, ondan çok şey öğrendim çok şey borçluyum buradan selam olsun ona okuyordum. E, fakat müfredatlarda olmadığı için yüzün Hanım beni çalıştıramıyordu kontur tenor olarak. Tenor olarak çalıştırabiliyordu. E, bu sıkıntılar sonucunda da ben artık pes ediyorum dedim. Ve okulu bırakıp e, Ada e, şey tezgahtar olarak girdim. Hızlıca anlatayım. Oraya da Murat ben bir gün geldi CD'yi almaya. Ben klasik müzik CD'lerinin başındayım. Ona bir sürü kontür tenor dinlettim. Barok müzik CD'leri dinlettim. 2 saat dinledi. Benim kontür tenor olduğumu öğrendi. Ondan sonra da gitti. Altı ay sonra benim e, ailem iflas etti. Ben İzmir'e tam dönecekken Murat'la e, şeyle ka şeyde karşılaştık. Cihan girdi. E, dedi ki işte Mustafa ile Övülaukran dedi bir tane proje yapıyorlar. Kontrtenor arıyorlar dedi. Ben dedim İzmir'e dönüyorum. Ama dedim yani geleyim ama on dedim. He <gülüyor> yani arıyor arıyorlar ise bir dinleteyim kendimi. Gittim işte. Allah rahmet eylesin Engin Yorukoğlu. Ee, sonra bülbülümüz Sema Moritz, İhsan Kılavuz. Ondan sonra bir sürü bir harika jüri. Karşımda Derya Labora falan. Ondan sonra dinlediler beni. Çok beğendiler ve projelerine dahil oldum. Ee, etnik, azınlıkların, e, dilde, etnik azınlıkların dillerinde 17 farklı dilde bu ülkedeki etnik azınlıkların dillerinde 17 farklı dilde şarkılar söylenecek. Ve o e, düğün, cenaze... Doğum, düğün, cenaze şeklinde bir Mustafa öyle bir oyun tasarlamıştı. Anneannesi için hatta Neos Kozmosu. ve çok güzel bir 3 ay geçirdikten sonra Zürich International Tiyatro Festivali'ne gittik. Sonra da ben o tiyatro festivalinin performans ödülünü kazandım. Tabi hiç beklediğim bir şey değildi benim. E, farkında değildim nerede olduğumu falan. Böyle acayip tiyatro dünyasının içine düşmüşüm. <gülüyor> Etrafımda divalar falan var. Böyle okul gibi ben etrafta dolanıyorum. Ondan sonra böyle bir şey olunca tabi birden orada Zeynep Yerdelen vardı. O dönem e, İsviçre'de milletvekilliği yapan İsviçre milletvekili. O destek oldu. Kantonal Bank destek oldu. Ve ben İsviçre'de iki yılımı geçirdim. ondan sonra Ondan sonra da ülkeye geri döndüm. E güzel e, sohbete devam edelim ama e, dinleyicilerimiz herhalde merakla bekliyorlardır bir şarkı daha bir şarkı söylerim tabi söylerim söylerim ama hiç, şimdi bu kadar e, şan opera müabbinin üzerine e, bekledikleri Arya gelmeyecek <gülüyor> çünkü e, buraya gelirken dedim ki yani bu yağmurlu havalara. E, Paşa muhteşem bir gitarist bu arada. Paşa çelikle birlikte beni yalnız bırakmadı geldi. Bu arada <gülüyor> görüntüye de alıyorum. Youtube'a düşer mi? Evet çok yakışıklı aynı zamanda. <gülüyor> Şu an izleyenler görüyorlar. <gülüyor> Şimdi işte size bir çok naif bir Sezen Aksu şarkısı seslendireceğiz beraber. El Gibi. Ne bir ses Ne de haber Gelmiyor artık Senden Öylece kala kaldım Da deli Hasretinle ben Bir yabancı Selamın ile hüzünlere Daldım Kendi ellerimle Ben beni Kederlere saldım Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden, yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Kolmak üz Ayrılık Taşı Güzel. Alkış yapamıyorum elimde. Kamera var ama. Biz kendimizi <gülüyor> Güzel oldu. Şimdi Açık Radyo dinleyicilerini hatırlatalım. Konuğum Nuri Harun Ateş, kafası karışık kontrütenör ve paşa gitarist. Değerli sanatçılar buradalar. Bir küçük yılbaşı programı yapıyoruz. Öyle kendi kendimize ilan ettik. <gülüyor> Yıllar önce evde oturuyorum. Bu işte bunalım dönemlerinden birinde. E, bir sabah programları çok meşhurdu o zaman. Ece Erken Kulakları Çınlasın. Bir sabah programı vardı. Ben de izliyorum böyle evde. Ondan sonra hadi yılbaşı şarkısı söyleyelim dendi programın sonunda. Seyirciler de var orada. Seyircilerin arasında bir tane deli kadın var. İnanılmaz eğleniyor. Ondan sonra hep beraber Jingle Bells, Jingle Bells şarkısına girilir. İşte söylemeye <gülüyor> çalışıyorlar. Kimi İngilizcesi kötü, kiminin bir şey Sonra o kadın inanılmaz bir medeni cesaretli mikrofonu yakaladı ve söylemeye başladı. Çılgın bells, çılgın bells, çılgın, çılgın bells. <gülüyor> <gülüyor> Hiç unutmam. Hayatımda en eğlenceli yılbaşı programıydı. Gerçekten iyiymiş. <gülüyor> ben onu iyi. yapamayacağım ama... <gülüyor> O çılgın belsi hiç unutmam. Çılgın değilmiş. Ya. Hiç böyle zilini duymamıştım. Çılgınca çalan ziller geldi gözümün önüne. Deliriyormuş. Çok güzel. <gülüyor> Biz biraz senin sanat geçmişinden bahsediyorduk. Biraz tesadüfler var. Ondan sonra yurt dışı var. İşte Şan'dan bahsediyorduk. Başka şarkılara girdik ama 2007'de bir Siemens'in yarışması var. O evet. da önemli bir olay. İşte İsviçre'den döndükten sonra Güzin Hanım'la artık resmi olarak İstanbul Devlet Konservatuarında çalışmaya başladık. Çünkü müfredatlara girmişti kontrütenor eğitimi. Bizim sayemizde ben ve Kaan Buldular sayesinde e, açıldı artık bir kontrütenor eğitimi yapılabiliyor okullarda. Ondan sonra cima işte biz böyle ben eğitim almaya başladım burada çok mutluyum. Tabi o İsviçre'de öğrendiklerim de var. E, ben aslında yarışmaları hiç sevmem. E, hele sanat alanında. E, yani Teknikler belki yarışabilir ama yani duygu yarıştırılabilir bir şey değil. Herkesin hikayesi başka çünkü. Ne kadar her güzel canım. tanımladınız o yarışmalı. Ee, yani. Hikayesi başka. Mecburen girdim yarışmaya. Çünkü hocam beni mecbur bıraktı. O kadar çalışıyoruz gireceksin tabii ki. Duysun var ilk kontrtenor falan diye. Hocam yapmayın Allah aşkına kimse bilmiyor zaten zar zor açtırdık okulda bölümü yapmayın etmeyin dedim ama beni zorla soktu Güzin Hanım'da dediğim dediktir. Ondan sonracıma girdim ben yarışmaya. Tabii nefret doluyum. Çok şey, kötü hissediyorum kendimi. Çünkü şimdi... Yani işte yarışmaktan hoşlanmıyorum. Yani kimseyle yarışmaktan hoşlanmıyorum. Ne kimseden... ...yukarıda görüyorum kendimi ne aşağıda. ya Başka başka hikayelerimiz var bizim sanatçılar olarak. Neyse biz şarkıları söyledik. Ve işte e, jüridekiler... Işte ...Yekta Kara, Zmensin işte genel müdürü vesaire falan filan... Işte ...yabancı şefler falan. Bayıldılar tabii ilk defa Türkiye'de bir kontrtenorla karşılaştıkları için. Böyle şok olmuş bir şekilde izlediler. Ve bana böyle yine jüri özel ödül verdiler. Çünkü ben klasman dışıyım yine onlar için. Çünkü e, Karlsruhe Operası'na yollanıyor kazanan... Ama tabii ki o operada bir barok eserler seslendirilmediği için işte e, otomatik olarak işte barok bir yarışma olmadığı için hani klasik dönem yarışması aslında. E, ve öyle aldım ödülümü. E, mutlu Mesut ayrıldım oradan. Benim için tabii önemli bir deneyimdi. Bir daha asla yarışmaya girmeyeceğim diye yeminimi ederim. Ödülümle beraber ayrıldım ve girmedim de bir daha yarışmaya. Olsun. Ee, i̇nşallah da hani büyük konuşmamış oluruz. Çünkü böyle hani insanın başına da ge gelebiliyor bazen. Hani söz veriyor kendisine ama. Evet doğru. İnşallah Şimdi Erevizyon teklifi hani. gelirse belki düşünebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama yani tabii ki insanın büyük konuşmaması lazım. Ee, yani ama işte dediğim gibi sevmiyorum. Ödülü seviyorum. Ama yarışma sonucunda verilmesi değil de hani dinleyici takdiriyle verilmiş. Ondan sonra cıma e, sanatseverler takdiriyle verilmiş. Her türlü ödül çok teşvik edici kesinlikle. Ama sen şundan daha iyisin diye verilmiş bir ödül. E, bana şey enerjisi iyi gelmiyor. Ee, öyle bir de e, şu da var hani o Kuzey Avrupa'dan madem bahsettik. Oralarda işte 11 tane kuralları var. Lavojante kafası diyorlar. E, i̇şte diğerlerinden iyi olduğunu düşünmüyorsun değil mi? İşte bize gülmüyorsun değil mi? Falan diye böyle bir kolektif bilinci de e, telkin eden bir tarafları var. Ben de onu bir seviyorum. Öyle ama aslında yani gerçek bu. Yani ben onu çok büyük bir samimiyetle söylüyorum bunu. Cidden öyle. Herkesin farklı hikayesi, farklı şartlarda, farklı kalplerde, farklı akıllarda e, elenip çıkıyor o şarkı. Ya da o beste ya da o işte bardak. Neyse ne yapıyorsa yani. E, o yüzden o birbiriyle yarıştırılabilecek bir şey değil. Ancak anlayabileceksin onu yani empati yapıp. Bence de. Peki bu sözlerin üzerine bir şarkı iyi gider mi? İyi gider tabii. <gülüyor> Muhteşem bir e, adamın şarkısını çalacağız şimdi size. E, hiç sevmem böyle lafları ama işte Allah rahmet eylesin falan derler. İşte ışıklar içinde yürü, uyusun falan. E, bence çok varlığında yaşadığı dönemde çok güzel şey, işler yapmış. Bence değil herkes öyle. Fikret Kızılok'tan bahsediyorum. E, ki ben küçükken Ajda Pekkan hayranlıydım ve Ajda için şarkıdaki Maymun diye bir şarkı yapmıştı ve ondan yıllarca nefret ettim. <gülüyor> ama bu yaptığı eserlerin ne kadar değerli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. E, tabii şimdi adam bu bu dönemde yaşasaydı Ajda'ya böyle bir şarkı yaptığı için herhalde kafasını duvarlara vururdu. Ajda'ya gelene kadar, değil mi? Gene <gülüyor> <gülüyor> iyiymiş. Yani aynen öyle. Çok çok daha çok muhteşem bir kadın canım. Ben bence haksızlık etmişti. Neyse konumuz bu değil. Konumuz onun harika şarkıları. Ay ne kadar çok konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ama. <gülüyor> Şimdi e, onun e, büyük e, klasiklerinden Gönül.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 seni istedim, ben dinledim. Senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar günü. O biri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 Bakar da görmez ellerin tutar da bilmez Gece gündüz fark edilmez demedim mi sana günü? Sabahın tam üçündesin dertlerinin gücündesin Hala onun peşindesin Gitme dedim Gittin gönül Böylesi sevdiğin için Bir kördüğüm olduğu için Ağlıyorsun için için Demedim mi sana gönül Sen istedin ben dinledim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 Bu kadar mıydı? Bitti mi? <gülüyor> evet. Peki. Bu kadar yazmış Fikret Bey. Çok güzeldi ama. Ses muhteşem. Gitar çok, çok muhteşem. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Peki programın sonuna geldik. Aa, ee, geldik mi? Gel Bir parçalık daha e, vaktimiz yokmuş. Yok. Ee, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür keyifliydi. ederim. Çok keyifliydi. Bu bizim diyetimizin ilk programı. O yüzden e, bu diyette benim hayatımda inanılmaz önemli olduğu için e, bunu hiç unutmayacağım bugünü. Ve çok Aa, teşekkür çok ediyorum sevindim. size. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Mutlu yıllar ve bu şarkıda uğurlu olsun hepimize. Çok keyifli dakikalar yaşattınız. Ya bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili Naim Dilmener sayesinde burada oturuyorum şu an. Çünkü diyet onun sayesinde oldu. Bütün köprüleri okurdu. İlk albümüm de ona borçluyum. Sağ olsun, var olsun, iki var. Aa, buradan da selamlar Aynen. çok güzel oldu Şimdi e, bir sonraki programda Görüşmek üzere diyorum e, Kumandada da Barış'a e, Teşekkürler Tekrardan hoşçakalın Biyofilya Doğayla diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan Özenli ilişkiler üzerine bir program Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyidir.